Ee, namazda okunan Fatiha suresinin sonunda amin denilir mi? Ben denilmez diye duydum diye soru sormuş izleyicimiz. Ee, namazda cehri veya hafi dediğimiz biliyorsunuz namazlar e, sabah akşam ve yasın namazları cemaatle kılınırsa cehri açıktan okunur. E, İmam Atabi olunup kılınırsa bu durumdaki namazlarda cemaatle kılınan namazlarda cehri kılınanlarda Fatiha'nın son ayetini okudu. Son kelimesini e, ne yapar? Hanefi mezhebine göre hem imam hem de cemaat amin. Kendi evet. işleyeceği kadar ses tonuyla amin derler. E, eğer hafi dediğimiz gizli okundan namazsa e, imam kıldırıyorsa kendisi amin diyecek. Kendi duyacağı kadar. Kişi kendi kılıyorsa yine kendi işleyeceği kadar. Bir ses tonuyla amin diyecek. Ama Şafii ve Hanbelilerde bu cehri söylenir. İşte evet. Umre'ye, hacca giden insanlar görür orada değil mi? Evet. Hanbeli mezhebi genelde Suudi Arabistan'da Mekke, Medine'de kıldırınca cehri kılınan namazlarda hem imamın kendisi hem de cemaat amin diye açıktan söylerler. Bu sünnettir efendim. Yani Hanefi mezhebinde Kişinin kendi isteyeceği kadar imam dahil. Ama e, hanbelilerde, e, şafirlerde e, biraz sesli bir şekilde amin denmesi sünnet. Evet. Peygamberimizin bu beyanda bu beyanda hadisi var, e, tavsiyesi var. Allah Resulü diyor ki, e, Fatiha'nın sonunda e, amin derse melekler de o, o amine eşlik ettikleri takdirde Evet. Yani sizin amin demenizle, meleklerin amin demesi bir denk geldiği anda e, o insana mağfiret olur diyor. Peygamber'e bağışlanır o insan diyor. Dolayısıyla çok faziletli, sevabı bol olan bir e, ameli salih inşallah. Evet. E, sünnettir, ihmal etmeyelim.